25 yaşında bekar bir öğretmen olan İlhnur Hanım, KPSS'ye hazırlanıyor, bir yandan da iş arıyormuş. Sosyal ve aile hayatında yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle son zamanlarda dikkatini toplayamıyor, ciddi başarıları ve fiziksel yorgunluk hissediyormuş. İlknur Hanım hep başkalarına ve onların kendisi hakkında neler düşündüğüne kafasını takarmış. Çevresindeki insanların neden evlenmiyorsun, neden evlenmedin, neden böyle kilo aldın, kimseyi beğenmiyorsun, sınavlara çalışıyor musun, iş buldun mu, atanamadın mı, niye evde oturuyorsun, boşuna mı okudun gibi soruları İlknur Hanım'ı çileden çıkarıyormuş. Üzerinden uzun bir zaman geçse bile bu durumları düşünmeden edemiyormuş. Arkadaşları ve ailesiyle yaşadığı herhangi bir sorun karşısında kendi içine kapanır, saatlerce düşünür durur, kendi kendine yorumlar getirirmiş. Böyle zamanlarda geçmişte yaşadığı olumsuz durumları ve travmaları da kafasına takmaya başlar ve yaşadığı anın keyfini yakalayamazmış. Yakınlarıyla bir araya geldiğinde saatlerce olumsuz durumları konuşur, anlatır ve kendince çözüm bulmaya çalışırmış. Fakat geçmişte yaptığı seçimlerden, hatalardan, söylediklerinden pişmanlık hisseder. Keşke öyle olmasaydı, benim hakkımda şöyle dediler, böyle düşündüler, öyle baktılar şeklinde yorumlar çıkarılmış. Etrafındakiler İlknur Hanım'a takıtı yaptığını ve geçmişte yaşadığını söylediklerinde kimsenin kendisini anlamadığını düşünerek bu dramada ayrıyeten kafasını takarmış. Evet, bakalım bugün uzmanımız geçmişe takılıp kalanlar ve aşırı düşünenler için neler tavsiye edecek? Adım adım insan başlıyor! herkese selamlar muhabbetler dileyerek bir adım adım insanla bizler geldik. İnşallah terapi tadında bir programla yüreklerinize, zihinlerinize dokunmaya gayret edeceğiz diyelim. Bugün aşırı kafaya takanları, aşırı düşünenleri, sürekli geçmişte takılı kalıp duranları konuşacağız. Onlara mihmandarlık etmeye gayret edeceğiz ki bu rehberlik dairesinde acaba hayatlarından nasıl keyif alabilirler? Nasıl daha kaliteli hayatları olabilir? İşte bunlardan bahsedeceğiz. Çok kıymetli konuğum var. Prof. Profesör Doktor Hakan Türkçapar psikiyatrisimiz. Hoş geldiniz söyleyin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yeniden bir işte hastalık yaygınlaşmaya başladı. Tabii onun kaygısı içindeyiz. İnşallah yazın gelmesiyle birlikte hafifler. Bizlerde daha rahat hareket etme imkanına kavuşuruz. Evet. Şu durumda salgının seyri tabii evet. ki değiştiği için aşırı düşünenleri de tetikledi tabii. gibi evet. ben bir düşünce okuyorum evet. sizden. Evet. Peki hocam yayına başlamadan önce arkadaşlarımız söylediler. Bizim bugün hediyemiz var. Hı hı. Böyle hani çam sakızı çoban armağanı. Evet. Hocamızın Kaleminden. Depresyondan çıkış yolu kitabımız var efendim. Üç kişiye bugün hediye göndereceğiz. Böyle göstermiş olayım. Sosyal medya hesabımız adım adım insana. Lütfen bir bakın. Orada bir video var. O videoda da duyurduk kitap hediyemiz olduğunu. Üç kişiye hocam yayından sonra imza atacak. Ve Bakalım o üç kişi şanslı. Üç kişi kim olacak bunu da göreceğiz. Arkadaşlar süreci takip edecekler. O yüzden şahsıma sormayın diye ben böyle söylemiş olayım. Sayfamızı adım adım insanı takipte kalın. Ve bu hediyeyi de talip olanlar varsa yazılı, yazılanları o şartları yerine getirsinler diyelim. Tabii ki bu vesileyle adım adım insan hesabına sorularınızı yazın. Aşırı kafaya takanlar, geçmişe takılı kalanlar, etrafında insanların söylediklerini çok fazla takıp moralini bozanlar ekran başında kalsınlar. Hocam çok güzel tavsiyelerde bulunacaktır diye düşünüyorum ve tabi ki öykümüzü değerlendireceğiz ama aşırı düşünme, kafaya takma nedir sizden dinleyebilir miyiz evet. hocam? Buyurun. Ee, aslında o kadar güzel bir konu seçmişsiniz ki e, hani hemen hemen pek çok insanın zaman zaman e, yaşadığı bir problem. Ve son yıllarda da aslında yine e, psikoloji anlamında, psikolojik bozukluklara yol açma anlamında çok üzerinde durulan bir kavram. E, şimdi geç insanoğlunun hani en büyük özelliği nedir diğer canlılardan ayrılan? Şimdi diğer canlılar bilebildiğimiz kadarıyla anı yaşıyorlar. Yani içinde bulundukları an, durum neyse daha çok onunla ilgililer. Ama yapılan çeşitli araştırmalar var. O da şöyle araştırma. Şimdi belli bir anda bir kişi kendisini nasıl hissediyor? İşte dün nasıldınız diyelim işte mutluyum, mutsuzum. Genel bir fikir veriyor. Acaba an be an diyelim işte saat 16.30'da nasıldık, 15'te nasıldık, sabah kalktığımızda nasıldık bunu tam bilemiyoruz. Hı hı. Yapılan araştırma şunu amaçlıyor. Bu yaklaşık 10 yıl önce bir prestijli bir dergide de yayınlandı. Şimdi belli bir anda insanın kendisini duygusal olarak nasıl hissettiği neyle bağlantılı? gönüllülere deniliyor ki işte telefonunuza eğer gönüllüyseniz bir aplikasyon uygulama yükleyeceğiz. Sinyal geldiği anda kendinizi nasıl hissettiğinizi oradan puanlayacaksınız. 0 çok kötü, 10 en iyi. Diyelim şu anda biz o aplikasyonumuz yüklü, sinyal geldi. İşte oradan hemen kendimizi nasıl hissediyoruz? İşte 0'dan 10'a kadar diyelim 9 dedik. Çok iyi. Ya da 5 dedik, orta. Arkasından ikinci bir soru soruyor aplikasyon peki şu anda ne yapıyorsunuz işte sohbet ediyoruz onu yazıyorsunuz daha sonra üçüncü soru Hı. peki e, şu anda zihniniz yaptığınız işlemi meşgul Hı. yoksa kafanız başka bir yerde mi geçmişi ya da geleceği düşünme olabilir bir ama önemli olan şey şu o anda yapılan iş neyse dikkatiniz oradan başka yerde mi yoksa dikkatiniz yaptığınız işlemi. Ardından son soru geliyor. Eğer dikkatiniz başka bir şeyde ise ne düşünüyorsunuz? Olumlu bir şey mi? Olumsuz bir şey mi? Güzel bir şey mi? Ya da ne iyi ne kötü sıradan bir şey mi? Daha sonra e, dört grup insan elde ediliyor. Birinci grup işte kafası yaptığı iş neyse onunla meşgul. Yani yaşadığı anda odun kesiyorsa odun kesmekle, yemek yiyorsa yemek yemekle, denizi seyrediyorsa deniz seyretmekle, kitap okuyorsa kitapla vesaire. İkinci grup kafası başka yerde olup kötü şeyler düşünenler. Üçüncü grup kafası başka bir yerde olup işte ne iyi ne kötü bir şey düşünenler. Son grupta işte kafası başka yerde ama güzel şeyler düşünüyor. Diyelim işte yazın çıkacağı tatili düşünüyor ya da memleketine gidip yapacağı şeyleri düşünüyor falan. Şimdi bu dört grup insandan kendilerini en iyi hissedenler kafası yapacağı işle meşgul olanlar. Yani e, yaşadığı değil, aynen, değil aynen. Evet. <gülüyor> en kötü hissedenlerse kafası başka yerde olup olumsuz şeyler düşünenler. E, şimdi burada şunu görüyoruz insan belki de işte diğer canlılardan zihinsel anlamda düşünsel anlamda ayrılan en ayırt edici özelliği biz e, geçmişi ve geleceği düşünme planlama tekrar hatırlama, Böyle bir özelliğimiz var. Evet. Bu özellik kendini bazen çok olumlu şekilde gösterebiliyor. Nerede işte bu fizik dünyada teknolojik keşifler, bilim bu sayede yani insanın düşünme özelliği sayesinde. Ama iş sizin öykünüzde belirttiğiniz gibi kişisel alana, duygusal alana, insan ilişkilerine geldiğinde bu Geçmişi ve geleceği fazla düşünme şeyi maalesef özelliğimiz çok güzel neticeler vermiyor. Bugün odağımız daha çok e, öykümüzde geçmişi düşünme kısmı. Eğer fazla geçmişi düşünürsek ki bu depresyonla ruhsal çöküntüyle en bağlantılı e, bulunan e, alanlardan bir tanesi psikolojik anlamda hı hı. geleceği fazla kurarsak da o da belki başka bir programın konusu olur. Kaygı bozukluğunun e, en çok ilişkili olduğu alan. Ama bunun dışında mesela bir travma yaşıyoruz. Hı hı. Oluyor bitiyor. Diyelim bir trafik kazası geçirdik. Ya da işte hastalandık bir hastalık oldu. Ya da birine e, olumsuz bir şey söyledik. E, bunun üzerinde de yine çok düşünebiliyoruz. Travmalarla ilgili çok düşünme oraya takılıp kalma. İşte bizim travma sonra stres bozukluğu dediğimiz rahatsızlıkla evet. ilişkili. Bir diğer e, bu çok aşırı geçmişi düşünmeyle bağlantılı bir diğer rahatsızlık da bir kısım e, takıntı bozukluğu dediğimiz obsesif kompüsif bozuklukta. Kişi geçmişte belki de incir çekirdeğini doldurmayacak bir konuyla ilgili sürekli düşünebiliyor. Efendim ben işte e, burada telefonla çağrı geldiğinde... Acaba işte Makbula Hanım'a e, ters mi cevap verdim yoksa çok mu yumuşak cevap verdim otoritem mi sarsıldı şimdi ne olacak yani bir basit e, davet konuşması ve buna verilen bir cevap ama evet. bazen işte o obsesif kompüslük bozukluğu olan insanlar bu tür konuları sürekli düşünüyorlar. Hı hı. Acaba şöyle mi oldu böyle mi oldu bir iç tartışma sürekli. Yapabiliyorlar bazen hatta emin olamayıp ne bileyim telefon konuşması sırasında acaba kaba mı konuştum rahatsız oldu mu mesela o zaman ne yapıyor o geçmişi tırnak içinde netleştirmek adına tekrar telefon ediyor mesela doğrudan da soramıyor o zaman ne, ne yapıyor aynen ses tonundan bir şeyler anlamaya çalışıyor ve maalesef bunların hepsi de insanı andan kopartıyor. Ve Rus olarak da kötü hissettiriyor. Aslında tam da bu örnek üzerinden burada takıntısı olan birisi bir telefon görüşmesi yaptığında e, acaba öyle mi böyle mi iç sorgulama ve yargılamalardan kaçarak ya ben böyle bir şey hissettim ama bir sorun yoktur inşallah gibi bir soruyla evet. e, muhatap olsam. Cevabı da birinci şahıstan asıl şahıstan alacağı için kafasındaki o acaba evet. şöyle mi keşke mi böyle miler evet. tamamen kalkacak. Bu çok basit bir neden bunu yapmaktan çekiniyor peki? E çok işte önemli bir özellik birçok kişide görebiliyoruz bunu. Çok doğru şimdi şöyle bir şey diyelim takıntı bozukluğuna özel şu an konuşuyorum. Efendim acaba ne bileyim işte o odaya girdik bekleme odasında bekledik program öncesi. Efendim kirli miydi temiz miydi oraya kimler girdi benden önce kim girmiş olabilir. Şimdi dikkat ederseniz bir düşünme evet. süreci başlıyor. Şimdi bu düşünme süreci e, hani takıntı bozukluğu olan insanlar sorabilir mi? Efendim e, Tuğba Hanım ya benden önceki konuk kimdi acaba nereye oturdu peki öksürüyor muydu hasta mıydı gibi. Evet. Şimdi kişi bir yandan bunun e, çok hoş karşılanmayacağını bildiği için kendisi kafada da kurabilir. Yani bir şeyi bu. Yani doğrudan doğruya cevabını alıp tatmin olamayacağı şeyler. Evet. Bir kısım durumdaysa kişi o cevabı alsa da tatmin olmuyor. Yani şöyle bir şey. Efendim peki birisi geldi mi yok gelmedi. Ya peki hemen yok gelmedi dedi. Belki de o görmeden onun haber olmadan belki de birisi girmiş çıkmış olabilir. Yani ikinci problem de şu. Cevabı alsa da kişi emin zaten olalım. tatmin olmuyor, emin olamıyor maalesef. Takıntının bu özelliği var ama evet. aşırı düşünmeye geri döndüğümüzde biraz e, tekrarlayan bahsettiğiniz durum şu. Evet. Tekrarlayan olumsuz düşünceler. Psikolojideki Aynen. karşılığını et. Bizim zihnimizde tekrarlayan olumsuz düşünce dediğimiz şeyler neler? İngilizcesi e, ruminasyon deniyor buna. Yani geçmişi aşırı düşünme. Türkçe tabiri birazcık daha aslında e, kaba. kaba. Evet. evet, geviş getirme. Yani zihinsel Geviş getirme deniyor. Mesela neden ben, niye böyle, neden her şey kötü gitmek zorunda, neden bunlar benim başıma geliyor, niye benim hayatım böyle, hep böyle mi devam edecek gibi e, en tipik soru şekli, e, şekli de niye ben, neden böyle. Sürekli bunu soruyor kişi. Şimdi bunu sordukça da tabii e, çeşitli cevaplar üretebilir kendisine. Fakat bu cevapların hiçbir de tatmin etmez ve zincirleme şekilde başka sorulara yol açar. Şimdi e, maalesef şöyle bir şey var. Mesela araba kullanmayı diyelim e, öğrenirken ne yaptınız? Başlarda acemiydiniz. Yapa yapa ne oldu? Ustalaştınız. Hı hı. Otomatik şekilde kullanmaya başladınız. Şimdi bu e, hani bir çocuk doğar doğmaz e, ve konuşmayı öğrenir öğrenmez ve Düşünce süreci gelişmeye başlar başlamaz oturup da neden ben, niye ben, niye varız, bu niye böyle oldu, annem ba diye düşünmüyor. Bunu bir şekilde model alarak özellikle de ebeveynlerimizden e öğreniyoruz. öğreniyoruz, görüyoruz. Hele bu fizik dünyada da işe yarıyor dediğim gibi dış dünyada, materyal dünyada. Efendim ben bunu tuttuğumda diyelim böyle yaparsam aa buradan dökülüyor. Demek ki bunu böyle yapmayayım gibi hani bir o düşünce süreci çözüm de sağlıyor. Bu sefer biz bunu eğer gördüğümüz örneklerden aşırı kullanan e, birini e, model aldıysak çok yakınımız annemiz babamız ne bileyim ablamız abimiz vesaire. Ve bunu yapa yapa ne oluyor biliyor musunuz giderek yerleşiyor. Hmm. Giderek yerleşiyor. Alışkanlığa Alışkanlığa dönüşüyor. Alışkanlığa evet. dönüşüyor. Olumsuz ya da aşırı Aynen. düşünme. Ve bu bir şey gibi de görülebilir hatta erdem gibi de görülebilir. İşte ne yaptın bir düşün hmm. işte üzerine düşün. Sanki hani düşünürse yaptıkları üzerine daha sorumlu bir insan olmuş olur gibi. Eğer düşünürse bir çözüm bulabilirmiş gibi. Düşünürse ileride aynı şeyleri tekrar yapmazmış gibi bir takım o düşünme sürecinden Olumlu sonuçlar değiştirebileceğini de inanmaya başlıyor kişi. Bir diğer şey tabii bunun dışında da hani düşünerek çözüm bulurum, düşünerek daha sorumlu ve iyi bir insan olmuş olurumun ötesinde. Ama bir yandan da neyi yaşıyor? Duygusal olarak olumsuz sonuçlarını yaşıyor. İşte düşüne düşüne ne olacak böyle? Düşüne düşüne işte sonunda ne bileyim bunalıma girdim. Bir yandan da otomatikleştiği için hani arabayı kullanan kişi nasıl ki zamanla ustalaşır ve evet. otomatik bir şekilde kullan Farkında olmadan düşünüyor artık. Aynen farkında olmadan düşünüyor. İnç dışı yapmış oluyor. Şimdi kaygı bozukluğu olan insanlar az çok hani bunu yaptıklarının farkındadır. Yani e, ileriye doğru hocam hep düşünüyorum kafama takıyorum. Fakat geçmişi düşünen insanlar. Çok farkındalıkları da yoktur bununla ilgili. Bunu çok otomatik bir şekilde ve çok alışkanlık biçimde yaparlar farkında olmadan. Ve Bu farkında olmadan yaptıkları sürecinde maalesef duygusal bedeli depresyondur, pişmanlıktır, suçluluktur, kendini kötü hissetmektir vesaire. Evet. Hocam o zaman zaten beyin geçmişe neden takılıp kalır? Nasılı gördük aslında evet. böyle. Peki bazı insanların düşünme eğilimi daha farklı mı? Bazı insanlara biz şöyle söyleriz çok ince düşünceli, evet. çok hassas, evet. e, çok naiftir, dikkat eder gibi tanımlıyoruz. Bazı insanlarda da çok düşüncesiz. Hı -hı. Şimdi toplumumuzda evet. böyle bir ayrım var. Dolayısıyla hangisi e, neden böyle bir iki ayrı sonuç çıkabiliyor? Beynimizde beyin farklılıklarımızdan mı? Mizaç evet. farklılıklarımızdan mı? Tabii ki öğrenme modelinden bahsediniz. Elbette hangi tip bir ebeveynle dünyaya geldik ve sosyal çevremizin dinamikleri nasıl oluştu? Evet. Bu büyük bir etken ama bunu sizden detaylı dinlesek. Kesinlikle. Ee, şimdi hepimizde yani insan olduğumuz için bu özellik var. Mesela dikkat edin bir otobanda diyelim. Karşı tarafta yani bölünmüş bir yolda karşı tarafta bir kaza olduğunda öbür yola çık. Hı hı. Önünde de hiçbir engel olmasa da trafik orada bir yavaşlar. Çünkü insanlar öbür tarafta ne olup bittiğine bakarlar. İnsanın en önemli özelliklerinden birisi yani onun başına ne gelmiş? Hı. Merak Onu yani. öğreneyim evet. Onu öğreneyim ve ben de ona göre aslında önlem alayım. Evet. Ee, hep İnceleriz, başkalarının başına gelen felaket hastalanmış, Aa, nasıl hastalanmış, ne olmuş, ne yemiş, ne içmiş, ne yapmış, yapmamış. Hemen bunu öğrenmeye çalışırız. Şimdi bu belli bir dozda belli bir oranda olması gerek, doğal hepimizde var. Evet. Ee, problem bunun aşırı hal alması, abartılı bir hal alması, gereksiz bir hal alması, çok zaman alması, bize sıkıntı vermesi ve Faydası olmayan alanlara da bunu uygulamaya başlamak. Önemli bir şey söylediniz. Sanırım aşırı düşünen evet. en büyük handika bu. Faydası olmayan alanlara. Aynen. Örnek verebilir misiniz mesela? Evet şimdi bir kişi diyelim mesela bir yanlış bir ilişki kendisine göre. Yani olumsuz sonuçlanan bir ilişkisi olmuş. Arkasından ayrılıkla ve çok olumsuz olaylarla sonuçlanmış. <gülüyor> Eğer... Niye ben böyle yaptım? Neden bu kişiyi seçtim? Neden böyle oldu? Acaba ben şöyle şöyle yapsaydım olmayabilir miydi? Yoksa ben işte şurada yanlış davrandım da ondan mı böyle oldu? Bu mesela verimsiz. Şimdi verimsiz olduğunu şunu kastediyorum. Yani kişiyi çözüme yaklaştırmıyor, olay hakkında bir netleşme olmuyor. Ve o şekilde de çözülebilecek bir olay değil. Çünkü... Karşıdaki kişi hani ayrılan diyelim ya da kötü davranan belki de ilişkiyi bozan ve belki de o ilişkiyi bozarken hani niye bozduğunu belki o da bilmiyor. Değil mi? Yani insanlar her zaman çok böyle e, rasyonel şeyler mi yapıyor? İnsanoğlu e, kendisine zarar veren şeyleri de yapabiliyor. Farkında olmadı. Ve niye yaptığının belki o da farkında değil. Hı. Hele de duygusal alanı düşünürsek yani efendim biz bu çayı içiyoruz hoşumuza gitti niye hoşumuza gitti neden hoşumuza gidiyor efendim içinde tarçın var birazcık tatlı işte hafif ekşimsi e tamam da öyle olan yüzlerce şey var niye o değildi bu bilmiyoruz aslında dolayısıyla hani bu alanlara kullanırsak üstelik de ya bu benim acaba hoşuma gitti mi gitmedi mi onu düşünmeye başlarsak neyin hoşumuza gidip neyin hoşumuza gitmediğini de karıştırmaya başlarız. Bu sanki şöyle bir terim getirdi aklıma. İşlevsel, işlevseli olmayan evet. bilme arzusu. Evet. Biz işlevseli olanı evet. bilmeliyiz. Evet. Yani bize yararı sınavda sorulacak şeylerden mantar, mesulüz. Yararı olmayan bir evet. bilme arzusu. Hı hı. Ee, bu da yine aslında obsesif kompüsif bozuklukta evet. aşırı vardır. Hı hı. Efendim acaba bu nereden alındı? Bu acaba kaç metre kare, e, efendim bunu hangi marka çayla yaptı gibi gibi böyle ve e, tabii Güzel şöyle de çocuğa. bir şey e, onu bilmedikçe de rahat edemiyor. edemiyor. Evet bilinmezliğe evet. duyulan şey. Hocam peki e, biraz e, mesela böyle insanlar. Hı hı. Mesela o insanlardan biri de ilk nöronlar. Biraz öykümüze gelelim. Evet. Zira e, takipçilerimiz, izleyenlerimiz arasında çok fazla bu tarz sorunla karşılaşan, bana da sosyal medyadan yazan, eminim danışan e, perspektifinize baktığınız zaman bu, bu, böyle, evet. bu skalaya giren birçok danışan da çok, vardır çok değil önemli. mi? Çok yoğun. Çok e, peki şu soru önemli. Belki yazmamışım şimdi geldi aklıma. Kadınlar mı erkekler mi? Daha çok geçmişe takılıyor ve aşırı düşünüyor. Şimdi e, genelde hani bir bütün genellemeler tabii eksik ve yanlıştır ama daha çok e, kaygı bozuklukları ve depresyon kadınlarda daha çok. Şimdi buradan yola çıkarak diyebiliriz ki bu iki e, yani aşırı düşünmede bu iki rahatsızlıkla ilgili olduğu için muhtemelen e, kadınlarda daha fazla olduğunu maalesef söyleyebiliriz. Evet. E, İkinci nedeni de şu şimdi erkek çocuklar şu ya da bu şekilde çeşitli açıklamalar getirilebilir ama daha materyal dünyayla ilgili yani bir efendim tahta bir şey bulup ondan saatlerce oynayabilir, dönen bir şeye bakabilir, bilgisayar oyunu merakı daha çok mesela erkek çocuklarda oluyor. Hı hı. Kız çocukları ve kadınlar. Daha ilişkilere önem veriyor. Duygusal yatırımları. Evet yani kim niye yaptı neden yaptı ee, işte bir e, hani 3-4 kadın bir araya geldiğinde sohbet eder. Ama erkekler oturup ne bileyim bir şeyi seyredebilir, bir oyun oynayabilir, hani birbiriyle itişebilir. Telefonda yarım saat iki kadın konuşabilirken konuşabilir. yani iki erkek evet. yarım saat hani çok elzem iş konuları olmadıkça evet. havadan sudan konuşalım. Ha, buradan şöyle bir şey çıkmasın. <gülüyor> Öyle yapmayan kadınlar da var. var. Öyle yapan Öbür erkekler, türlü yapan erkekler de var. Söylüyor. O da tabii evet. ayrı bir şey. Hı -hı. Ama e, daha çok ilişki odaklı olunca da işte orada bu iş içinden çıkılmaz hale alıyor. Yani Hı -hı. orada çözemiyorsunuz. Yani ben gerekirse otururum e, diyelim inat ederim. Bunun Hı -hı. burada Hangi hızla buraya düştüğünü nereye düştüğünü belki de hesaplayabilirim ona göre de bir yöntem nasıl bırakırsam nasıl oluyor geliştirebilirim ama ben Tuğba'nın hangi sorudan nasıl etkilenebileceğini hangi cevaptan nasıl etkilenebileceğini neye kırılıp neye kırılmayacağını e, bilemem yani bunun formülünü oluşturamam. Niye? Çok parametreli bir şey çünkü. Yani i̇nsan ilişkilerinde bu kadar matematik evet, e, yok, yani. formülasyon Ama yok. Ama insan işte hani elinizde bir e, çekiç olunca her şeyi çivi zannedersiniz. Ben diyor bunu da... Çözebilirim diyor. Hı hı, evet. ee, hocam Kesinlikle. peki Nurhan'ım bu arada yine hatırlatmamızı yapalım. Sosyal medya hesaplarında 3 e, kişiye bugün kitap hediyemiz var. Hocamızın depresyondan çıkış yolu kitabı imzalı gelecek hatırlatayım. Sosyal medya hesaplarımıza bir yandan da bakıverin. Orada etiketlemelerinizi yaparken bizlere aşırı düşünen, kafaya çok takan, geçmişte olanları bir türlü geçmişte bırakamayanlar varsa bizlere sorularını yazsın. Birazdan hocama soru cevap şeklinde. Kitap da bu arada... <gülüyor> Aşırı düşünme ile ilgili bir bölümde var. Onu Pratik ben söylemek isterim okuyorum evet. bu arada çok evet. da güzel. Keyifli evet. ee, o da belki de günün anlam ve önemine bina yani evet. çok güzel bir hediye olacak. Peki hocam 25 yaşında bekar olan İlknur Hanım KPSS'ye hazırlanıyor. Atanma süreci var. Ee, evlenmiyor henüz. Hı hı. Belki böyle bir isteği de var ya da yok. Ama çevresinin söylediklerine onun bunun dediklerine çok fazla kafa tak evet. takıyor ve size geliyor. Ne ile gelir İknur Hanım bu, bu süreçte bu kadar yoğun e, kafaya evet. takarak? E, muhtemelen ruhsal çökkünlük depresyonla gelir. Hı hı. Çünkü o süreç e, kendini kötü hissettirecektir. Evet. Ve o bağlantı e, artık belli bir yaşa da geldiği için hı hı. güçlendiği için e, çökkünlük mutsuzluk tükenme bununla stres gelecektir. E, şimdi bir diğer şey de insan ilişkilerinde bozulma. Öyküde çünkü hani insanların onu anlamadığını söylüyordu. Şimdi bir kişi bir şey tekrar tekrar söylemesi de yani zaten tekrar tekrar düşünmedi bir tür iç konuşma. Hani bu iç konuşmanın dışa yansıması da kişinin aynı şeyi tekrar tekrar söylemesi. Evet. Şimdi bir insan aynı şeyi neden tekrar tekrar söyler? Anlaşılmadığını düşünürse. Zaten. Diyordu ki etrafım beni anlamıyor. O zaman da aynı şeyi söylüyor. Şimdi Tekrar tekrar söyledikçe peki bu neyi getiriyor? Anlaşılmayı getiriyor mu? Aynen. Aynen hani kendi kendine düşünmenin bir çözümü rahatlamayı getirmediği gibi maalesef anlaşılmayı da getirmediği gibi hatta daha da kapanma. Yani insanlar uzaklaşır. Aynı şeyi tekrar tekrar söyleyen birinden insanlar uzaklaşır, sıkılır. O da bakın tekrar anlaşılmamayı, insan ilişkilerindeki Bozulması. bozulmayı e, getiren bir şey. E, bir diğer şey, e, tabii burada tek yönlü düşünmemek lazım. Hı hı. Eğer sizin içinde bulunduğunuz ortam empatik olmayan, hı hı. sizinle sizi anlamayan, e, duygusal yönden destek olmayan bir Hatta şey. Hatta kışkırtan. Evet o zaman o daha da bir faktör. artar. yani orada faktör. İki tarafı da dikkate almak lazım. Hı hı. E, şu soruyu belki net olarak söyleyeyim. Ekran başında izleyenler diyorlardır ki eminim. Peki biz bunu yapmayalım. E, bu insanlar durmuyor. E, benim kayınvalidem, benim görümcem, benim arkadaşım, evet. benim karşı komşum, benim yan masamda oturan iş arkadaşım. Sürekli benim özel hayatımla ilgili meraklı. Sürekli soruyor ne yaptın, ne ettin, evet. niye böyle olmadı? niye çocuğun olmuyor. Bakın bu, bunlar çok geliyor. Niye ikinci çocuk olmuyor hı hı. ya da niye evlenemedin, niye boşandın? Evet. Bunların niyeler, nedenler toplumda bitmiyor ama bunlar da çevrede. Peki ben diyor bunlara nasıl bir cevap vermeliyim? Cevap verdiğim zaman da bitmiyor bu sefer ama öyle değil şöyle böyle gibi fikir alışverişi doğuyor. Çünkü onunla sen bu polemiği oluşturuyorsun bir yandan cevap alarak. Evet. Bazı cevap alıyor susuyor, Bazı surat asıyor küsüyor, kavga ediyor sana ne haddin mi? Ne karışıyorsun benim hayatıma gibi konuşmalar olabiliyor. Burada insan ne yapmalı buna maruz kalanlara seslenirseniz ne söylersiniz bir psikiyatri olarak? Şimdi bir birinci adım hani dışarıda bir. Şimdi ben size Hı. ya benim başım ağrıyor dersen, dersem ne yaparsınız? Ee, yani çok enteresan kişilik olarak şöyle bir şey istersen bir otur bir sakinleş şöyle bir evet. su istiyor. Bir şey ihtiyacın var mı? Evet. Yapabileceği bir şey var mı diye sorarım. Şimdi eğer biz birine bir şeyleri anlatıyorsak o zaman o da müdahil olur. Evet. Aynen bu durumda oldu Şimdi bunu istiyor muyuz? Çünkü... Bunu iyi yapan insan vardır. Efendim kötü yapan insan vardır. Şimdi ya benim eşimle sorunlarım var, evliliğimde sorunum var diye anlattığınız X kişisi farklı bir tepki verir, Y kişisi farklı bir tepki verir. Şimdi bazı insanlar hani sizin güzel şekilde yaptığınız gibi bir konu getirildiğinde öncelikle dinlemeye, anlamaya çalışabilir. Çünkü belki de karşıdaki kişinin istediği tek şey derdini birine dökmek yani sizden akıl, anlaşıldığını Aynen, sizden akıl istemiyordur. Hı hı. Yani birisi duysun istiyor. Evet. Ha bazı da efendim e, kendisine böyle bir şey anlatıldığında hemen çözüm bulmaya çalışır, akıl verir, yargılar, eleştirir. O zaman eğer biz bunu istemiyorsak bu tür özelliği olan insanlara e, bunu paylaşmamamızda yarar var. Kaldı ki zaten bizim toplumumuzda bu eğilim fazlasıyla var yani herkes herkesle ilgili bir şeyler söylüyor. Her söyleneni de çok ciddiye almamak gerek bu da bizimle ilgili kısım. Aa, Çünkü güzel. yani sokaktan 50 kişiyi çevirsek efendim Tuğba Hanım'ın şöyle şöyle bir problemi var ne yapsın desek <gülüyor> emin olun hepsi de söyler. Tabii. Hani. Belki televizyon kamerası uzatılsa çekinebilir, söylemeyebilir ama özel hayatında herkes gayet rahat, herkes hakkında yorum, yorum yapıyor, fikir yürütüyor. Bizim toplumsal yönden hem belki güçlü yanımız hem de problemlere de yol açabilen bir yanımız bu. Yani diğeriyle fazla ilgilenmek, ilgilenmek fazla müdahil olmak, fazla yorum yapmak değil mi? Hı hı. Hani... <gülüyor> Televizyonlarda falan özel programları var bunların yani insanlar birbirlerinin e, özel hayatını seyretsin, izlesin, yorum yapsın diye Maalesef. programlar var ve e, seyircisi de var yani bunların. O zaman toplum olarak bu kültürümüz var tamam var. bunu kabul ediyoruz. Ben bu kültürün neresinde duracağımı belirleyebilecek kişiyim sadece. Aynen. Peki Aynen. siz gelip başım ağrıyor demediniz, hı hı. duruyorsunuz. Rengin solmuş başın ağrıyor diyenler var diye evet. izleyicimiz olacak. Evet. Bu noktada ne yapmalı ki? Öyle bir teşekkürler sağ ol De Çok deyip iyi. geçmek lazım. Ne kadar basit bir yöntem evet. ama neden bunu yapamıyoruz? Neden bunu söyledik, söyleyebilir hatta kişiler? Mesela böyle bir durumla karşılaştığında diyorum danışanım ne yapıyorsun diyorum. Hı hı. Teşekkür ederim ama bu benim meselem diyorum. Tamam evet. güzel sonra ne oluyor ama eve geliyorum keşke şunu da deseydim. Niye bunu demedim evet. diye kendi kendimi yiyorum diyor. Yani şimdi bu benim meselem dediğinde aslında rahatsızlık belirtmiş oluyor. Şimdi insanlar birbirine bir şey yaptığında ya da söylediğinde bir etki uyandırmayı hedefler. Hı hı. Eğer etki uyandırıyorsa mesela hani bu dostça bir şey de olabilir sizi rahatsız etmek için. De. Hani evet. o sararmışsın, solmuşsun, şişmanlamışsın, zayıflamışsın, yorgun görünüyorsun. Hani bir kısmı e, basit görgü kurallarını bilmemek, patavatsızlık olabilir. Hı hı. Bir kısmı da zaten hep diğer insanları e, rahatsız ederek kendini iyi hisseden kişiler vardır. Onda bir etki uyandırır. Bu duyurumu patolojik buluyor musunuz? Bu tip insanları başkasını öyle, taciz evet. ederek rahatsız ederek iyi hissetmek. Normal evet. bir şey mi? Çünkü ilgi çekiyor öyle. Etki uyandırıyor. İnsanlar o zaman kendini güçlü hisseder. Şimdi ben bu etkiyi Olumlu bir şekilde oluşturmayı bilmiyorsam geriye ne kalıyor? Hani insanları sinirlendirerek kızdırarak kendini çocuklarda da vardır bu öyle belli. Evet. Şimdi biz bu kişiye etkilendiğimizi gösteren tepkiler verirsek o da devam eder. Yani hoşuna gider çünkü onun. Sessiz kalmanın evet. e, güzel bir yanı. Çünkü yanının. öbür yolu bilmiyor yani bir insanla nasıl konuşulur öğrenmemiş. O zaman geriye kendi bildiği yol. Çünkü belki de işte kendi ailesinde onu görmüş. Çünkü şu günlerde hani televizyonda bu anlamda bir güzel programlar da var. İşte psikiyatrların senaryosunu yazdığı diziler. Ben onların bir yandan da aslında bu konuda bir bilinç sağladığını görüyorum. Orada çok güzel hani çocukluk yaşamında öğrenilenlerin, ee, nasıl ileriyi etkilediği gösteriliyor ee, bu, bu konuda bizim bilinçlenmemiz gerek biz e, onu bilmiyoruz yani çocuğa gayet rahatça her şeyi söyleyebiliyoruz Efendim, çocuğun önünde tartışabiliyoruz çocuğun önünde karşıdakini iğneliyoruz ondan sonra da çocuk aynı şeyleri öğrenip yaptığında da Aa, niye yapıyor bu niye böyle e, çocuklar gördüğünü öğrenir en çok Değil Doğru. mi? Model alır. Evet. E, bu önemli. Hocam, o zaman e, burada yine e, anlattığınız şeylerde bizim kendimizi yapacağımız yatırım. E, peki bu ne zaman bir psikiyatrik yardıma? Yani aşırı düşünmenin bir hastalık olduğunu programın başında evet. neler olursa evet biz bunu hastalık diyebiliriz ama şu an ekran başındakiler için bir uzmana ne zaman başvurmalı? Evet. Yani sizce İlk Nuran'ın mesela sizce bir uzmana gitmeli mi bu meseleyi çözmeli mi? Şimdi e, aşırı düşünme Dediğim gibi hepimiz zaman zaman belli bazı konularda kafamız takılır düşünürüz gayet doğal bir şey bu. Efendim bir sınava gireceksek işte bir hastalık geçirdiysek sıkıntılı bir durum yaşıyorsak bu gayet doğal. Bunun sıklığı süresi önemli ve bize verdiği eziyet bize verdiği sıkıntı önemli. Bu sıklık süre eziyet belli bir yoğunluğu aşıyorsa ve başka bir şeye ulaştıysa işte daha önceleri konuştuğumuz depresyon Kesinlikle. ruhsal çök günlük gibi. Kaygı bozukluğu gibi o zaman veya obsesyon gibi o zaman bir uzmana başvurmak gerek. Uzmana başvurmanın kriteri şu kişinin hayatını etkiliyorsa özel hayatını etkiliyorsa ilişkilerini bozuyorsa işini gücünü etkiliyorsa veyahut da kendisinde bir duygusal bir ızdıraba yol açıyorsa hayatının bir yerde önemli bir noktası haline gelmişse o zaman başvurmalı yani ben uzmana başvurmak istiyorum böyle bir istek hissediyorum diyorsa o artık bir rahatsızlık boyutundadır başvurabilir. Hani insanlara belki bu garip gelebilir e, kendisi mi o zaman hani sorun olup olmadığına karar veriyor. Evet psikolojik problemlerde biraz da öyle hı hı. kişinin kendisi bunu bir problem olarak görüyor ise e, engel olarak görüyorsa o artık o yardımı almalıdır diye düşünüyorum ben. Peki hocam şöyle bir e, vaktime bakıyorum. Güzel bir soru cevap yapabileceğimiz bir e, vaktimiz var. Müsaadenizle ben sosyal medya hesaplarımız adım adım insana gelen mesaj yoluyla ve yorum yoluyla mesajlarınıza başlıyorum. Sorularınıza başlıyorum. Ki hocam da cevaplasın. E, bir izleyenimiz demiş ki merhabalar Tuba Hanım. Merhabalar. Ben Ankara'dan yazıyorum. 36 yaşında ev hanımıyım, 3 çocuk annesiyim demiş. Allah bağışlasın diyelim. Çocukluğun yaşadığım kötü anıları hiç unutamıyorum. Hatta film izlerken bile gözümde canlanıyor. Ee, i̇şte bir türü demiştik bu travmanın da aynı şekilde tekrar tekrar akla gelmesi ve düşünülmesi. Ee, bu kişinin bugününü etkiliyorsa çok sık tetikleniyorsa işte orada bir psikolojik yardım e, almak lazım. E, bu neyi gösteriyor? Şimdi e, bir e, Böyle günümüzde artık hani uzaktan alışverişte yaygınlaştı. Mesela diyelim işte bir atıyorum bir elektrikli cihaz ne olsun termos getirmiş olun. Onlar böyle kutularını çok güzel paketleniyorlar köpükleriyle falan filan. Onu çıkarttınız diyelim. Geri iade edeceksiniz. Tekrar kutunun içine koyuyorsunuz. Şimdi eğer onu... O ilk orijinal şekliyle yerleştirmezseniz o kutu asla kapanmaz. Şimdi Bizim de yaşadığımız bazı olaylar e, tam olarak içimize sinmiyor. Yani yerleşmiyor. Bu yerleşmeyen olaylar tam hazmedemediğimiz içimize sinmeyen olaylar maalesef aynen o kutunun içine bir şeyleri tam gerektiği gibi yerleştirmediğimizde ya da çekmeceleri düşünün hani böyle tam... Çamaşırları yerleştirirsiniz ondan sonra kapatırsınız ama e, bir şeyleri ararken diyelim onların yerini değiştirdiniz falan tekrar düzgün şekilde koymadıkça kapanmaz. Hep o e, kapı açık kalır. İşte belleğe de uzun dönemli belleğe de yerleşmiyor bu travmatik olaylar. O zaman sürekli Biliyor. açık bir çekmece gibi e, sık sık ortaya çıkıyor. Hele de onu tetikleyen bir şeyler olduğunda Oldukça. onu anımsatan bir şeyler olduğunda böyle bir durumda biz e, travmaya dönük bir e, psikolojik tedavinin iyi olacağını düşünüyoruz o travmalara dönük amaç da nedir o travmaları geride e, bırakabilmek nasıl geride bırakabiliriz bir travma ile ilişkili bugünümüzü de etkileyen kendimizle ilgili dünya ile ilgili insanlarla ilgili olumsuz bir çıkarımız olabilir yani benim efendim babam e, bana kötü davranmış olabilir ama artık o geçmişte kalmıştır, onu geçmişte bırakabilmek. Bugün karşıma çıkan diğer otorite figürleri, diğer amirler veya diğer benden büyük insanlarla aynı hani babam gibi ilişkiler, babam gibi tutumlar yaşamak görmek durumunda değilim. O geçmişi geride bırakabilmem gerekir. O geçmişte geride bırakılması için bir o anının bir şekilde bir düzenlenip, Neyin ne olduğunu konuşulması ve bugün benim kendime dair çıkarttığım anlamlarında değiştirilmesi gerekiyor. Biz o anlamları değiştirebilir miyiz? Hani geçmiş e, hani makarayı geri sarıp film makarasını tekrar yaşayacak halimiz yok. Ama o geçmişte olan olaylar onu bir tür yeniden yaşantılarak e, o anıları e, yeni anlamlar ona e, yüklendiğinde o anlamlar o anıyla entegre olup o anı artık sık sık aklımıza gelmekten kaçınabiliyor veya artık sık sık aklımıza gelmiyor. Hı hı. Sağlıklı bir şekilde yerleşiyor. Sağlıksız olan nedir? Eğer biz bunu el yordamıyla zihnimizden atmaya çalışarak yaptığımızda efendim ben şöyle şöyle bir olay yaşamıştım aman o filmi seyretmeyeyim o diziyi seyretmeyeyim oraya hı hı. gitmeyeyim. Evet. Bu kaçınmalar ve zihinden atmaya çalışmalar Olumlu netice vermiyor. Zihinden atmaya çalıştıkça bir şey daha çok zihninize Bışıyor, gelir. Evet. Bir şeyden kaçınıyorsanız o daha çok karşınıza çıkar. Hı -hı. Hani istemediğin ot burnunun dibinde biter atasözümüz evet. onu gösterir. Yani bir şeyden kaçındığımız zaman kaçamıyoruz. Evet. Onun dehlizine düşüyoruz. Evet. Bir şeyleri aşırı düşünerek de çözüm bulabilir, evet. bulamıyoruz. İkisinde evet. de aynı handikap evet. söz konusu. Pekala bir diğer soruya geçelim. Geçmişe takılıp kalmak sürekli geçmişi hatırlamak. Ya olursa korkusu yaşamak vesvese midir takıntı mıdır? Sanki hayatıma giren insanların bana geçmişimi soracağını düşünüyorum, korkuyorum. Ne yapmalıyım? Çok senelerdir var bu problemim anı bu yüzden yaşayamayan bir izleyicimiz. Bence ismi önemli değil bunun. Ne olduğunu dinleyicimiz o durumu anlatmış. Genel olarak o durumla konuşursak yani geçmişte yaşadığımız bir şeyin yeniden başımıza gelebileceğini ya da karşımıza çıkacağını düşünüyorsak daha çok bir... Kaygı türü bir şey evet. yani şöyle bir fark var efendim kaygıda e, geleceğe dönük daha olmamış bir şey olabilecek olumsuz bir şeyle ilgili bir kurgu var ya şöyle olursa ya böyle olursa gibi. Ve bunlar zincirleme bir şekilde sürüyor yani o bir ya şöyle olursa ya bir cevap buluyorsunuz arkasından o başka bir soru getiriyor. Evet. E, geçmişe dönük olandaysa niye oldu neden oldu var orada da bir türlü. Sizi tatmin eden bir cevap bulamıyorsunuz ya da bulduğunuz cevaplar zaten sizi de kötü hissettiriyor. Evet maalesef. Pekala bir diğer izleyicimiz Özlem Hanım merhaba önceki teşekkür ediyorum. Sürekli içimde konuşuyorum demiş. Uyuyamayıp kafamda konuştuğum çok oluyor. Bana yapılan birçok haksızlığı hazmedemiyorum ve sessiz kaldığım için kendimi affedemiyorum. Psikiyatriye gittim biraz açtım sanki ama iç sesimi durduramıyorum. Evet. Şimdi aslında bu tür sorunu olan herkes için şöyle bir formül vereyim ben basit bir formül. Buna iki dakika kuralı da deniyor, hı hı. İki, üç dakika kuralı, iki dakika kuralı her neyse. Şimdi birinci adım ne dedik? Yani geleceğe dönük kaygı olanlar fark edebiliyor ama geçmişi çok düşünenler bunu çok otomatik ve farkında olmaksızın yapabilir. İlk adımın bir kere bu konuda farkındalık yani ben ne yapıyorum. İki Kendimizi böyle bir şeyle ilgili aşırı düşünüp dururken bulursak e, saatimize hemen bakalım. Diyelim işte saat efendim e, 16.43. Evet. iki dakika daha aynı şeyi yapmaya devam edelim özellikle gönüllü olarak. O iki dakika bittiğinde kendimize soracağımız birinci soru. Eğer bir sorunsa geçmişe dair. Çözüme yaklaştım mı? Hmm. Ee, i̇ki, eğer yine bir konuyu netleştirmeye çalışıyorsam düşündüğüm konu kafamda netleşti mi yoksa daha mı karışık? Karmaşık mı oldu? Üçüncü soru bu süre zarfında ben kendimi nasıl hissettim? Şimdi eğer bir çözüme yaklaşmadıysak, konu kafamızda netleşmediyse kötü ve hissettim. o iki dakika boyunca da kendimizi kötü hissettiysek o zaman kendimize şunu soralım. Bunu yapmayı istiyor muyum? Buna devam etmeyi istiyor muyum? Herhalde genellikle gelecek cevap hayır istemiyorum. Ee, ki e, az önce soruyu soran kişi de hani bunu azaltmak istediğini, i̇stediğini. belirtiyordu. Hı hı. O zaman ne yapalım? O zaman e, aynen kaygıda da uyguladığımız bir yöntemdir. Düşünme zamanı belirleyelim. Düşünme zamanı olabilir? Ne olabilir? 15 dakika diyelim ama o saati bir yere belirleyip hani kafamızda yazmamız lazım yoksa zihin buna müsaade etmez. Ben işte efendim 5 yıl önce X ile olan e, küskünlüğümü kavgamı işte düşünme zamanı 16-16-15 arası her gün saat 16 olduğunda diyelim e, ertesi gün hı hı. gereksiz geliyor saçma geliyor düşünmek istemiyor yapacak başka işi var veya unuttu. Hiçbir problem yok o zamanı kullanmak zorunda değil ama o anda da hala düşünmeyi istiyorsa otursun düşünsün hani düşünebildiği kadar 15 dakika sona erdiğinde ertesi gün düşünmek üzere yine ertelesin bizim düşünme zaman dediğimiz bir Taktik. Evet bu teknik de evet. aslında çok işe yarayan bir teknik çünkü en azından günün 5 saatini düşünerek evet. geçirmek yerine 15 dakikasını feda edebilirsiniz evet. gün içinde. İlerleyen zamanlarda bunu yapmayı zaten bırakacak kişi. Çok çünkü doğru. neden? Normale ve hani sağlıklı olana uyum sağlamaya elverişlidir beyin. Çünkü oradan ne alacak Kesinlikle. hocam? Serotonin seviyesi artacak, evet. oksitosin hissedecek, evet. noradrenalin Tabii. yükselecek ve ne yapacak? Yaptığı şeylerden verim aldığını hissettikçe verimsiz olan davranıştan uzaklaşacak otomatik Hı. olarak değil mi? Çünkü e, şimdi bu aslında e, total bir davranış yani oturup düşünme diyoruz durup düşünme. Çünkü o sırada e, genellikle bir şey yapmıyordur ya da yaptığı şeyde değildir Hı -hı. kafa. Yani ya otomatik yapılan bir Hı. şeydir ki düşünebilelim e, ama gerçekten... Onun kendini kaptırabildiği bir şeyse zaten düşünmez insan. Şimdi bu oturup düşünme dedik işte bizim bir sonraki aşama aslında sizin söylediğiniz noktada çözümle ilgili. Peki ben bu şekilde düşünerek ne kadar zaman kaybettim? Bunun yerine bu süreyi başka türlü nasıl değerlendirebilirim? Hı hı. Onu planlamamız çok önemli. Çocuğumla oynayabilirim. Ne bileyim gelecekle ilgili plan yapabilirim. Örgü örebilirim. İşte internetten bir konuda araştırma yapabilirim. Dizi izleyebilirim. Müzik dinleyebilirim. Özellikle hoşa giden e, müziklerin de ruminatif düşünceyi azalttığı bulunmuş. Ya da e, şimdi e, mesela ben sizden e, desem ki e, ilk ilkokul yani ilk Birinci sınıfı okuduğunuz ilkokul. İsmini mi istiyorsunuz? Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Evet. Nasıl bir okuldu? Ee, güzel bir okuldu. Mavi bir okuldu mesela. Hiç aklımdan evet. çıkmaz. Masmavi. Şimdi bakın e, ben sordum ve düşünebildiniz, hatırladınız. Demek ki hani düşüncemizi kontrol edebiliyoruz. Evet. Yani kontrol edebildiğimiz kısmı var. İlk aklımıza gelen düşünceyi kontrol edemeyiz. Ama daha sonra ona devam edip etmeme kısmı bizim elimizde. İşte ona devam etmeyerek onun yerine... O konuyla ilgili daha verimli, daha olumlu, daha bir şeyler üretebilecek şeyler düşünmek lazım. Yani özellikle düşüncemizi o açıdan yönlendirmek. Bu yaptı hocamın canlı yaptığı bir şey aslında bakın istediğiniz şeyi düşünebiliyorsanız istemediğiniz şeyi de çok evet. önemsemeyebilirsiniz. Buradaki meselemiz bu çünkü düşüncenin kapıları çok açık her evet. yerden her şey girebilir. Şimdi iki, bir diğer konu yani bunun kontrol edilebilir bir şey olduğuna dair hani kontrol edemiyorum diyor. Şimdi şu anda ikimiz istesek oturup yarım saat boyunca hayatımızda geçmişimizdeki olumsuz olaylarla ilgili düşünebiliriz. Kesinlikle. Konuşabiliriz. <gülüyor> mümkün bu. Evet. Şimdi biz bir şeyi daha fazla yapabilme imkanına sahipsek böyle bir gücümüz varsa bunu daha az da yapabiliriz. Çok güzel. Amaç bunu daha az yapmak. Evet bunu davranışa dö evet. dökebilmek. Rabia Hanım demiş ki merhaba Tuba Hanım Siverek'te sizi her salı ve perşembe günü dört gözle bekliyorum. Çok sevgiler saygılar çok kafaya takanlara öneriniz nedir demiş. Öncelikle teşekkür ediyoruz iltifatınız güzelliğiniz için. E, zaten önerileri hocam çok güzel veriyor. Uygulanabilir öneriler. Peki annemi affedemiyorum bu konuda ne yapabilirim? Affedememeyi de kafaya takmak burada. Çok şey söylediniz aslında benzer minvalide cevaplar vereceksiniz ama. Biraz daha değişik Evet affedememe olayı daha farklı bir olay. Çünkü kafayı en çok taktığımız bir durum oluyor affedememe. Şimdi e, bizim bir şey yapıyorsak bunun muhakkak sonuçları var. Ve e, hiçbir insan hani bir şeyleri de böyle gerekçesiz e, saçma bir nedenle yapmaz. Şimdi affedemiyerek ya da affetmeyerek ben neyi yapıyorum onu düşünmesi gerek insanı yani bunun sonuçları ne? Şimdi affetmeyi nasıl görüyorum? Eğer onu affedirsem yenik düşmüş mü sayacağım kendimi? Ne bileyim onun cezasını vermemiş mi olacağım? Evet. Şu an mesela ilişkinizin çok kötü olduğu bir insanı düşünün. Düşman olduğunuz yüzünü bile görmek istemediğiniz bir insanın şimdi bu insanla diyelim istediğimiz gibi insan zihnini silebiliyoruz ve istediğimiz şeyi yükleyebiliyoruz. İşte Tuğba Hanım istiyorsanız o kişiyle ilgili bütün duygularınızı sileceğiz ve çok iyi bir ilişkiniz olacak yarın sabahtan itibaren desek. Kabul eder misiniz acaba? Çok sevmediğiniz düşman olduğunuz bir insan. Tüm ilişkileri sileceğiz. He onunla ilgili her şeyi unutacaksınız ve onunla ilgili olumlu, sevgi dolu hisleriniz olacak ve on, o sizin en yakın arkadaşınız haline gelecek. Bence bunu kimse istemez. Evet. Yani düşünsenize. Evet. Zaten sizin başta olumsuz duygularınız var. Ee, evet. yani tekrar tersa Dolayısıyla terse da ömürsünün... eğer biz bir insan affetmiyorsak, istemediğimiz için affetmiyoruz. Yani hayatımızda etkisini istemiyoruz. Etkisini, varlığını. varlığını her evet. O zaman benim işte ilk önerim hani benim bu kişiyi affetmememenin duygusal sonuçlarına, davranışsal sonuçlarına, hayatıma etkilerine eğer bunun neticesinde olumlu görüyorsak bunu devam ederiz zaten. Yani hiç kimse bunu değiştiremez. Doğru. Yani öyle bir büyülü şeyimiz Bu yok. Sonun yok basabileceğimiz. Evet. Hani olsa bile çoğu insan ister. istemeyecek kimse. Tabii. Evet bu da önemliydi. Peki son sorum olsun 4 dakikam Hı. kalmış hocam. Merhaba demiş Zehra Hanım ben annemin babamın çocukluğunda beni ihmallerini şiddetini terk etmesini affedemiyorum. Affetmek için ne yapmalıyım ki evet. anne baba söz konusu olduğunda e, bu son sorumuz olsun çok e, hızlı ilerlediği zaman hocama bırakmak istiyorum. Daha efektif Hı. yayını kullanmak için son e, dakikalarını yakınlarımızın yaptıklarını kafaya takmak evet. daha ağır geliyor insanlara el alem deyince kafanı kapatıyorsun dışarıdaki çok da önemli değil diyorsun hı hı. iş yeri bile olsa evim benim yuvam hayatım psikolojik hı. sermayemdir evim diyoruz çünkü insan olarak yakınlarımızdan gördüğümüz olumsuz durumlarla başa, e, çıkamadığımızda kafaya takıyoruz hı hı. orada önerilerinizle kapatalım mı programı evet. nasıl istersiniz tabii ki şimdi affetmemek tabii ki insanın e, dediğim gibi seçimi e, yani İnsanın çok kötü şeyler başına geldiğinde buna yol açan kişilerle ilgili olumsuz duygular yaşaması gayet doğal ama hani bunu hayatın merkezi haline getirmek acaba ne kadar iyi? Buradan sağlıklı bir ruhsal yapı çıkabilir mi? Çünkü dediğim gibi bunun zararı muhtemelen yine bize oluyordur. Yani ben bugüne kadar şunu görmedim açıkçası hani annesini babasını ya da ikisi neyse çok büyük bir nefret duyuyor affetmiyor ve Kendisi de ruhsal olarak sağlıklı ve mutlu yaşıyor. Ben çok görmedim bunu. Dolayısıyla bizim sonuçlarını düşünmemiz gerek. Şimdi affetmek demek şu değil, unutmak değil. Biz onu öyle zannediyoruz yani hiçbir şey olmamış gibi. Hayır yani olan olmuştur ve o olan değişmeyecek. Ama o olanın varlığını kabul ederek bugünümüzü en iyi şekilde yaşamaya çalışmak, en iyi şekilde derken hem kendimiz için hem çevremiz için hem değer verdiğimiz insanlar için. Eğer o affetmeme durumu buna yol açıyorsa, bunu engel oluyorsa o zaman iyi düşünmemiz gerek. Çünkü psikolojik araştırmalar gösteriyor ki e, affetmek ruhsal sağlık açısından e, daha olumlu. Evet. Ee, belki bir gün affetmenin dayanılmaz hafifliği. Konu Olabiliriz. başlığını tabii. hocamızla konuşabiliriz. Tabii. Son olarak belki kafaya takanlar, aşırı düşünenler affetmeyi konuştuk ama genel anlamda özetleyecek olursak teknikleri verdiniz tabii ki onlara giremeyiz ama iki dakikalık kısımda izleyenlerimize önerileriniz neler olur bununla evet. kapatalım. Benim önerim şu geçmişi iyisiyle kötüsüyle artısıyla eksisiyle olanıyla olmayanıyla hem kendi yaptıklarımızla hem yapamadıklarımızla hem de Çevrenin yaptıkları ve yapmadıklarıyla olduğu gibi kabullenmek. Zaten başka yolu yok çünkü olan olmuştur. Burada hani çok böyle değişik bir şey söylüyorum gibi gelmesin. Ama şunu unutmayalım kabullenmek, hoşlanmak, sevmek, onu onaylamak anlamına asla gelmiyor. O halde bundan sonra sorusunu sormak yani o geçmişten çıkartacağımız sonuçlar neyse o sonuçları çıkartmak. Yani ben şunu şunu yaptım, bunu bunu yapamadım. İnsanlar bana şunu yaptılar, ben şöyle yaptım. O halde bundan sonra deyip kişinin geleceğe yönelmesi, oraya takılmaması. Çünkü e, özellikle kişinin kendisi açısından söylüyorum en sağlıksız duygulardan birisi suçluluktur. Bakın pişmanlık demiyorum suçluluktur. Çünkü suçluluk duygusu kişinin bir süre sonra tamam ben cezamı çektim kendimi de suçladım. Der ve aynı şeyi yapmaya devam eder. Hani geçmiş insanın en büyük öğretmenidir ama bir şartla gereğinden fazla ciddiye alınmamak şartıyla önemli. Öyle bitirelim. Bu cümleyle kapatalım evet. yayını madem hocam. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ee, sağ bir yayındı benim içinde. Ee, bence yerini bulmuştur diye düşünüyorum. Bu arada bize BDT eğitimlerinde öğrettiğiniz teknikleri yayında verdiğinizi ben fark evet. ediyorum. Bir psiko eğitim aynı zamanda adım adım insan. Evet. Ee, bizim için de bir öğretmen niteliğindesiniz. Bugün. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyoruz. Eğer bir şeylere bir yerlere ulaşabilirse ne mutlu bizim. Ne güzel. İnşallah da öyle olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Beyefendim bugün de bize aylan sürenin sonuna geldik. Aşırı kafaya takanlar için faydalı bir program olmuştur. Dileyerek sizlere her zaman olduğu gibi yine en emin olana. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.